Sabit bir kaidedir ki, bir fende veya san'atta, münakaşaya sebep olan bir meselede, o fen ve san'atın uzmanlarının sözü geçer. O fenden ve san'attan olmayan birisi, ne kadar da dahi olsa, sözüne itibar edilmez. Mesela, küçük bir hastalığın keşfinde, büyük bir mühendisin sözüne bakılmaz. Tıp konusunda söz, doktorlarındır ve basit bir doktorun sözü bu fenden olmayan büyük bir dahinin sözüne tercih edilir. Aynen bunun gibi, dini konularda ve imani hakikatlerde de bu sahanın alimlerinin ve muhakkiklerinin sözü geçerli olup, aklı gözüne inmiş bir filozofun sözüne itibar edilemez. Bilhassa maddiyatla çok uğraşan ve gittikçe maneviyattan uzaklaşan ve nura karşı körleşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük bir filozofun inkar sözü maneviyattan nazara alınmaz ve kıymetsizdir. Demek meleklerin varlığı hakkındaki söz bu sahanın mütahassisleri olan alimlere mahsustur. Onların tamamı ise meselemiz olan meleklerin varlığı hakkında müttefiktir. Hangi kuvvet var ki onların sözünü çürütebilsin ve hükümden düşürebilsin? Evet. Meselemiz olan Meleklere iman öyle bir meseledir ki bütün peygamberler ümmetlerine ders vermiş. Bütün semavi dinler varlığını kabul etmiş. Bütün evliya gördüklerine dayanarak varlığında ittifak etmiş. Ve bütün asfiya ve alimler delillerine itimaden varlığına şehadet etmiştir. İşte meselemizde böyle büyük bir icma ve görüş birliği vardır. Bütün ehli akıl ve ehli nakil bu meselede ittifak etmişlerdir. Hatta maddiyatta çok ileri giden filozofların meşaiyun kısmı dahi melaikenin varlığını inkar edemeyerek her nevin kendine mahsus, mücerret bir ruhu vardır diyerek melekleri böyle tabir ediyorlar. Filozofların işrakiyün kısmı da, melaikenin manasını kabule mecbur kalarak, fakat yanlış olarak, ukûlü aşerâ yani on akıl ve erbâbül enva yani nevlerin Rableri diye isimlendirmişlerdir. Hatta akılları gözlerine inmiş, görmediğine inanmayan maddeperest tabiatçılar bile, melaikenin manasını inkar edemeyerek, kuvve-i yani cereyan eden kuvvetler namını vererek, yanlış bir surette tasvir ile birlikte bir cihetten tasdikine mecbur kalmışlar tabirde ihtilaf ile birlikte meleklerin manasını kabulde manen ittifak etmişlerdir. Şimdi, meleklerin varlığında şüpheye düşen kimseye deriz ki, ey meleklerin kabulünde tereddüt gösteren bir çare adam! Neye istinad ediyorsun ve hangi hakikate güveniyorsun ki, ehli aklın bilerek veya bilmeyerek kabulüne mecbur oldukları ve bütün ehli dinin varlığında ittifak ettikleri bir meseleyi kabul etmiyorsun ve onların ittifaklarına karşı geliyorsun. Madem ehli hikmetle ehli din ve ashabı akıl ile ashabı nakil manen ittifak etmişler ki mevcudat sadece şu şehadet alemine münhasır değildir. Hem madem şu gözümüz önündeki alem taş, toprak gibi camit olduğu ve hayatın teşekkülüne uygun olmadığı halde bu kadar hayat sahipleriyle tezyin edilmiştir. Elbette varlık sadece bu aleme münhasır değildir. Bundan başka birçok vücut tabakaları vardır ki bu alemin şehadet Onlara kıyasen nakışlı bir perdedir.